ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الاخدار امام ابو زكريا رحمه الله Reyadu Salih'in adlı hadis derleme kitabını sizlerle beraber tekrardan okumaya, hadisleri şerh etmeye devam ediyoruz. Daha önceki derslerde ifade etmiştik, kitabu Tevhid tamamlandı. Ee, kitabu Tevhid'in yapıldığı gün olan cumartesi günlüğüne Reyadu Salih'in dersini almış olduk. Çarşamba günü dersleri tekrardan devam edecek. Ancak bu haftaki çarşamba gününkü dersi Perşembe alacağız. Önce onu ilan edelim. Bu hafta çarşamba günü sınavlarım var. Perşembe günü sınavım var. O yüzden e, bu ilanı dersler başlamadan önce sizlere bildirmek istiyorum. Perşembe günü ayın kaçı oluyor arkadaşlar? Perşembe günü ayın 16'sı oluyor. Evet. Perşembe günü e, İnşallah Selam. Aleyküm selamunlar. Aleyküm <Gülüyor> Burada dersimiz olacak. Ama ondan sonraki haftalarda mutat olan çarşamba günü kaldığımız yerden derslerimize devam edeceğiz. Bu ara biraz yoğun geçiyor. Ben de henüz yeni geldim yolculuktan. Sizleri burada görmek adına, yani seferin, yolculuğun tozu daha üzerimizden, arabamızdan gitmeden buraya geldik. allah Teala bizleri burada yani böyle bir hayra, böyle bir hayrı burada toplamaya vesile kıldı. İşte yurt dışından misafirlerimiz gelmiş, Fransa'dan gelen kardeşimiz var, Mısır'dan, Türkmenistan'dan gelen arkadaşlarımız var. Yani onun için bu derneğin misyonu görevi çok önemli. Burada kitap ve sünnet üzere amel eden, Selefi Salih'in yolundan giden insanların bir araya gelmesi adına bir toplayıcı yer. Hırslı olmamız lazım, azimli olmamız lazım. ilim talebine, ilim öğrenmeye... Ve bu ilimi öğrendiğimiz ilimle amel etmeye, ibadette hırslı olmaya özen göstermeliyiz. Bu haftaki konumuza geçmeden önce birkaç şeyi sizlere zikretmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Az önce Zeytinburnu tarafından derneğe gelirken, baktım ki insanlar orada kapalı spor salonunda ne oranladı? adı? basket Pek maçlarının Pek yaptığı Abdi İpekçinin orada insanlar yolu tıkamışlar binlerce 15-20 bin insan bu akşam orada maç varmış hatta üç tane çocuk arabayla gelirken abi bizi top kapıya götürür müsün dedi genç 16-15 yaşlarında çocuk dedim binin bindiler arabaya dedim nasıl mutlu musunuz üzgün müsünüz dediler abi çok üzgünüz dedim niye üzgünsünüz dediler işte tuttuğumuz takım mağlup oldu yeniliyor bu maçtan sonra herhalde yani şampiyonluğu kaybedeceğiz falan. Tabii ben onlara dedim ki mezarlığın yanından geçiyoruz dedim. Asıl saadet neşe, mutluluk ve hüzün, üzüntü bu dünyada değil. Şu görmüş olduğunuz sol taraftaki mezarın içine girdiğiniz zaman o karanlık, soğuk toprağın altına girdiğiniz zaman olacak. Dediler evet abi doğru söylüyorsun. Tabii onları almadan önce de seçme tarafından gelirken birkaç türbe gördüm orada. İşte sakallı, aleyküm selamun rahmetullahi beleyküm, çarşaflı insanlar gelmişler, toplanmışlar. Türbenin o demirlerini ellerini sürenler de var. Ellerini açıp türbeye doğru dua edenler de var. İşte düğün arabası, çocuğun sünnet arabası herhalde getirmişler oraya. Bir, bir zat diye iddia ettikleri, zannettikleri kişinin türbesinde çocuğu oraya ziyaret ettirecekler. Bunlar bana şunu hatırlattı. Bunları niye size zikrediyorum arkadaşlar? Yani şeytan biliyorsunuz kıyamet gününe dek Allahu Teala'dan ne yaptı? Bir süre istedi. Bir müddet talep etti. Ve Allahu Teala da ona bu müddeti, bu süreyi ne yaptı? Bahşetti. Ve ona bu süreyi verdi. Ve i̇lim ehlinin de dediği üzere şeytanın insanlara yaklaştığı iki kapı var hak yola girmemeleri için, o doğru yola girip de orada seyir etmemeleri, yürümemeleri için bu iki oyunu oynuyor sürekli şeytan. Ve allah Teala da bize Kur'an-ı Kerim'de şeytanın bizim için apaçık bir düşman olduğunu söylüyor. Aduv-u <gülüyor> Mubin. Apaçık bir düşman. Ve diyor ki, La tettebi'u khutuvatü şeytan. Sakın şeytanın adımlarına ne yapmayın? Uymayın. Yani şeytanın adımlarına uymayın. Zira şeytana uymayın demiyor Allah Teala. Şeytanın adımlarına uymayın. Yani şeytan diyor ki alimler, ilim ehli, tefsir ehli şeytan bir insanı az sonra söyleyeceğimiz o iki kapıdan sokarken, oraya girdirirken, oraya götürürken peşine aldığı insanları kendisini adım adım takip ettirir. Birden oraya alıp indirmez, götürmez. Adım adım yavaş yavaş tedarruc ettirerek ne var Alır. Bir de bakmışsın ki seni ne yapmış? O az sonra bahsedeceğimiz kapıdan içeri sokmuş. Kendini orada bulduğuna inanamazsın belki. Nasıl geldin buraya? Nasıl oldu diye düşünürsün. Ama bir şöyle olayın gerisine baktığın zaman bu günahın seninle adım adım başladığını görürsün. Veyahut da diğer kapıdan aldığını görürsün. Orada o, o şeye, hadde, o mertebeye, o derece ulaşan insanlara baktığın zaman dersin, ya bir insan nasıl olur da türbenin etrafında tavaf edebilir, kabirden gidip medet umabilir, baktığın zaman şeytan yine ne yapmıştır? Adım adım insanları almıştır, oraya götürmüştür. Nuh Aleyhisselam'ın kavminde olan şirkin hadisesini, şirk kıssasını biliyorsunuz. İnsanlar ne yapmış? Toplumun içinde yaşayan beş salih kimseyle almış, adım adım götürmüş. Nereye götürmüş? Allah'a ortak koşmaya kadar götürmüş. Şimdi buradan şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şeytan, şubuhat ve şehavat. İlim ehli, şeytanın iki tane kapısının olduğunu söylüyor. Şüpheler, genelde akideyle alakalı olan, imanla alakalı olan Allah'ın ibadet konusunda, hususunda, isim sıfatları konusunda, birliği konusunda insanları böyle şüphelere sokup oradan şirke, şirk çamuruna, şirk batağına sürüklediği kapı. Buna ne deniyor arkadaşlar? Şubuhat. Diğeri ise arkadaşlar, ikinci kapı şehvat. Şehvat. İnsanın şehvetine uyduğu. Arzusuna uyduğu günahlar. Kimi zaman da şeytan ne yapıyor? Kişiyi alarak adım adım, adım adım, adım adım öyle bir bataklığa sokuyor ki haramlar içinde yüzüyor ama farkında aslında ama o haramlar ona zarar vermiyor, ona onu sıkıntıya sokmuyor. Neden sokmuyor? Çünkü şeytan onu adım adım aldı. Aleyhisselatü vesselamın dediği bir katte bir nokta olur, günah işlendiği zaman o nokta büür büür büür kalbine var. Ele geçirir. Ve sonra artık insan ne yapmaz? Oralı olmaz. Yani umursamaz bile. Çünkü şeytan onu adım adım götürerek ne yapmıştır? İman her geçen gün sönüyor. Kalbin karartısı her geçen gün büyüyor. Bir de bakmışsın ki adam dağlar kadar günah işliyor. Ama yani omuzuna çökmesi lazımken başının önüne bükmesi lazımken bakıyorsunuz ki adam oralı bile değil. Oralı bile değil. İşte arkadaşlar, bu iki husus çok önemli husus. Şeytanın insana hile kurduğu şubahat ve şehavat, şüphelendirerek akide ile ilgili olduğu şeyler ve şehavi duygular, arzular. İnanın yoldan gelirken bir vaktim ki sol tarafımda bu insanlar, şeytan bunları almış, evlerinden çıkarmış, çoluklarıyla, çocuklarıyla, ibadet maksadıyla allah Teala'ya yaklaşmayı umarak o turbelerin, o kabirlerin yanlarına getirmiş, Gecenin bu saatinde orada başlarına gelen belanın onlardan def edilmesi için, genellikle bizim memleketimizde böyle, başlarına gelen sıkıntının onlardan kaldırılması için o kabrin yanında, otur türbenin yanında ne yapıyorlar? El açmışlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ya çaput bağlayacaklar ya da başka bir şey yapacaklar. Onları geçer geçmez onun vermiş olduğu hüzün ve bu hüzünün bende doğmuş olduğu o fikirlerle beraber seyrederken bir de baktım ki öbür tarafta da binlerce insan, 15 bin insan arkadaşlar. Yani şeytanın başarısını görebiliyor musunuz? Nerelerden toplamış getirmiş insanlar. Kilometrelerce uzaklardan gelmişler. Ve bunun için o insanlar üzülüyor. Bunun için seviniyor. 3 tane henüz 16-17 yaşında çocuk. Namazınızı kılıyor musunuz diye sordum. İşte dediler abi yani öyle Cuma'dan Cuma'ya bazen kılıyoruz. Ama rahatsız değiller. Rahatsız oldukları sıkıntıya düşükleri konu ne? Tuttukları takımın mağlup olması. Niye? Çünkü şeytana adım adım uyararak ne yapmışlar? bu onları düşürmüş şeytan. Ve bu insanlar kendilerini uyandıracak insanlara ihtiyaçları var. Bu insanlara davet edilmesi lazım ama ondan önce bu tür olaylardan ne almamız lazım? İbret. İbret almamız lazım. Evet, bugünkü konumuz Babusatri Avratul Müslimîn ve nehy an ishaatilha liğayri darura. Peygamberimiz rahimehullah diyor ki Müslümanların kusurlarını, Müslümanların ayıplarını örtmek. Ve nehi an ishaatiha. Ve bu kusurları, bu ayıpları insanlar arasında yayma konusunda bunun haram olduğu, bundan bunun yasak olduğu. Bak. Ancak zaruret hali müstesna diyor. Yani bu konuda bu bahiste bizlere İmam-ı Nevi rahimahullah Müslümanların elbette her insanın ne olacak arkadaşlar kusuru olacak, ayıbı olacak, yanlışı olacak. Bizim ise üzerimize düşen görev bu kusurun bu ayıbnın ne yapılması, örtülmesi. Bu kusurun örtülmesi. Az sonra hadis gelecek. Diyor ki, Allah Rəsulü Vesselam, "La yasturu abdun abdan fid dunya illa sateruhullah yoma'l qiyama". La yasturu abdun abdan fid dunya eğer bir kol kardeşinin ayıbını dünyada örterse. Saterahullahu yevmel kıyame. Allah Teala da o kimseyi kıyamet gününde ne var? Yanlışlarını, ayıplarını örter. Bu çok önemli bir haslet. Çok önemli bir özellik. Bazıları var ki insanların kusurlarını arar, ayıplarını arar. İnsanlar ona gelir sırlarını açıklar. Yaptığı belki yanlışlardan bahseder. Ona da bakarsın ki gitmiş sağda solda onun yaptığı yanlışları, kusurları, ayıpları anlatıyor. Veyahutta bir kişi hata üzerine görüyor örtmesi lazım. Gidip ona nasihat etmesi lazım. Nasihat vacip. Bir adamı yanlış yaparken gördün. Gideceksin. Bak kardeşim Allah'tan kork. Şeytan seni almış. Peşinde takmış. Bu bataklığa sürüklemiş. Bunun hesabının olacağı kitabının sana açılarak allah Teala'nın buyurduğu gibi verileceği ve kitabını okuyup sana bugün artık sana şahit olarak kendi nefsin yeter denileceği gün bu kusurlardan bu günahlardan utanacaksın. Allah'tan kork, bu ayıbını, bu günahı bırak diyerek nasihat etmemesi lazım. Ama onu gördü, ne ona nasihat etti ama gitti arkasından sağda solda başka yerlerde onun kusur ve ayıplarını yaymaya başladı. Bunun cezası ise ne olur? Aynı misliğinden olur. Onun da kusurları, ayıpları kıyamet yönünde ne yapılır? İnsanlara gösterilir. İmam-ı Nevi Rahimahullah burada demiş ki, لِغَيْرِ ضَرُورًا Zaruret hali müstesna. Yani artık mesela bir insanın bir kusuru var, bir ayıbı var, bir yanlışı var. Ve insanların bu kusurdan, bu ayıptan uyarılması gerekiyor. Uyarılmazsa şayet insanlar zarar görecek. Artık burada ne olmaz? Burada o ayıbın, o kusurun, o günahın örtülmesi gerekmez. Gıybet, mi, mi? Gıybet de olmaz. Veyahut da ona nasihat edecek birisini tanıyorsun ve sözünü dinleyecek birisini tanıyorsun. Gidip o kimseye bak falanca kardeşimizin böyle bir hatası var, böyle bir yanlışı var. Senin sözünü de dinler, nasihatını da dinler. Gidip ona nasihat edersen iyi olur. Diyerek onun o kusurunu o kimseye açıklamasında da bir beys yoktur. Dediği gibi kardeşimizin gıybet de olmaz. İmam-ı Nevi burada Allahu Teala'nın Nur suresindeki şu buyruğunu bizlere nakletmiş, diyor ki allah Teala, اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ İman edenler arasında, müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını sevip arzulayanlar var ya, لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O kimselere dünyada ve ahirette ne vardır? Elim, azı ve azı, acı verici bir azap vardır. İlim ehli bu ayetin tefislerinde diyor ki, müminler arasında örnek veriyorlar. Aşağıdakı, salih'e, feymini Allah diyor ki, adam, fuhşiyat, zina ve oraya götüren yolların yayılmasına yardımcı oluyor. Ve müminlerin arasında bu pisliğin, bu günahın kolayca ulaşılabilmesine yardımcı oluyor. Bakıyorsun adam koskocaman yolun ortasına ne asmış? Tabel asmış, bilbord asmış, lastik reklamının yanında apaçık çıplak bir kadın koymuş. Bunu da kapsar diyor bu ayet. Müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını sevenler var ya, وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlara dünyada ve ahirette ne vardır? Acı bir azap vardır. Veya birisi gitmiş, az sonra hadiste gelecek bu bapta, günahı işlemiş, pisliği yapmış, tevbe etmesi lazımken, kafasını duvarlara vurması lazımken, gözyaşı dökmesi lazımken, oturmuş onu insanlara anlatıyor. İnsanlara bu günahı teşvik ediyor sanki. Bu ayet diyor onu da kapsar. Ya işte gittik şöyle yaptık böyle yaptık şöyle oldu falan da filan da sen fitne yayıyorsun, fuhşiyatı yayıyorsun. İşte fuhşiyatı yayan, ya fuhşetin yayılmasına sebep olan ve bunu konuda yardımcı olan, bu yola giden vesileleri insanlara kolaylaştıran kimseyi bu ayet kapsar. Yani adam müessese açmış. Oraya müzik koymuş. Müzik öyle sözler var ki Dinleyen adam, adamın şehveti kabarıyor. Gidip oradan sonra gidip bir günah işlemek istiyor. Bu adama da bu ayet ne var Kapsar. Yani o kadar kolay değil arkadaşlar. Yani insanlar ben bugün bakıyorum maalesef, maalesef yani insanı veya müminleri harama götürecek şeye sebep olmayı bırakın direkt harama sokan, yani sebep bırakın direkt haram olan bir şeyi onların gözlerinin önüne sunmayı, gözlerinin önüne konmayı Konuma, koyma konusunda biz tereddüt etmeklerini görüyorum. Yani sanki o gün hatiymiş gibi. Her şey meşru. Meşruymuş gibi. Bakıyorsun ki adam ya bu ne var ki diyor bunda. Motor açmış içki bar koymuş oraya. Ticaret olarak görüyor bunu. Müşterisi geliyor ya diyor buyurun sizi içkili bir yere götüreyim. Sonuçta siz diyor, Hristiyansınız. Oradan sonra ne yapacakları Allah bilir. Onun için bu ayet yani bize de hitap etmeli. Yani konuştuğumuz şeylerde, anlattığımız kardeşlerimizi sohbetlerimizde kullandığımız kelimelere, cümlelere çok dikkat etmemiz lazım. Bu bapla ilgili olarak ilk hadis: Annebi Hurayratallahu anhu, Nebi sallallahu aleyhi sallam, "Kal la yisturu abdun abdan fit illa siterahu allah yom Bir kol kardeşini dünyada örterse, ayıbın kusurunu kapatırsa, ki bu çok zor bir şey arkadaşlar. Yani şeytan bununla size ne var? Sınav eder. Onun için bir atasözü var. Diyorlar iki kişiyi aşan şey, iki kişiye ulaşan şey sır olmaktan çıkar. Yani ve bu çok yani şeytanın ve insanın nefsinin mücadele ettiği bir konudur yani. İlla onu söylemek için ne var? İçinden böyle bir baskı hisseder. Ama fazilet, erdemler nerede burada arkadaşlar. Ta ki allah Teala kıyamet gününde ne yapsın seni set reyilesin, örtsün. İkinci hadis yine Ebu Hurayra radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Hurayra deyince aklıma Şeyh Sallal-u Hüseymin rahimahullah'ın şu şeyi geldi. Bir gün derste Şeyh Sallal-u Hüseymin rahimahullah öğrencilerine soruyor. Biliyorsunuz Şeyh Sallal-u Hüseymin'in uslubu, ders, anlatım tarzı böyle öğrencilerle direkt böyle il iletişime geçer. Sorulu cevaplı soruyor. Diyor ki, Ebu Hurayra'nın zamanında, radıyallahu anh, yaşamış büyük tüccarlar, zengin adamlar var mıydı? Öğrenciler ses çıkamıyor. Diyor, söyleyin cevap benim. Var mıydı, yok muydu? İşte vardı, diyorlar şeyh. Şeyh diyor, peki isimlerini hatırlıyor musunuz? Ondan bize isimlerini söyleyin. Yok diyorlar, hatırlamıyoruz. Ama diyor bakın Ebu Hurayra, bugün yeryüzünde, az bir şey değil arkadaşlar bu. Her mescitte, her evde Ebu Hureyre deniyor ve radiyallahu anh deniyor. Ne deniyor? Allah ondan razı olsun deniyor. Görüyor musunuz? Fazileti, erdemi. Şimdi aklıma o geldi. Şey, Salihü Useymin Allah Ve biz de şimdi onun hakkında bunu diyebiliriz. Yani henüz yeni ölmüş. Bundan yaklaşık 10 sene olmadı bile yani. 10 sene oldu hemen hemen. 10 sene önce ölmüş bir zat, Salihü Useymin Onunla birlikte yaşamış insanlar var. Hatta krallar var. Ama onların hiçbirini anmıyoruz bile. Değil mi? Yani Konuyla alakası olmuyor bile. Ama diyoruz ki bu konuda Şeyh Salih'in Rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin şöyle dedik. İl-Bahri diyor ki işte ilimle uğraşanın kadrini, Allahu Teala kıymetini ismini, zikrini ne yapar? Yükseltir. Aradan 1400 sene geçmiş. Biz hala Ebu Hurayra radıyallahu anh diyoruz. İşte onun bize rivayet etmiş olduğu hadislerden bir tanesi de şu. Diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kull ümmeti mu'afaa illel mücahirin. Ümmetimden herkes bağışlanmış, afiyettedir. İllel mücahirin. Açık açık günahlarını işleyenler hariç. Yani bir insanın günahını açık işlemesi, artık öyle bir seviyeye gelip umursamaz olması, insanın rahmetinden affından mahrum olmasının bir göstergesidir arkadaşlar. Baktın öyle bir hale geldin ki insanlar sana kardeşim Allah'tan kork bunu böyle yapma şöyle yapma diyor ama sen hala o haram üzerine gidiyorsun devam ediyorsun. Bil ki bu büyük bir tehlike. Kullu ümmeti mu'afa illel mucahirin. <gülüyor> Açığa vuranlar hariç ümmetimden herkes nedir? Affedilmiştir. Ve inne minel mucahara aleyhissalatü vesselam Açığa vurmanın bir örneğini veriyor bize. Diyor ki, ''İnne minnel mucâhârati en yâmelel raculu billeyli amelen.'' Çünkü kişi, gecenin bir amel işler, bir günah işler, gece örneği önemli burada. Çünkü gece insanların çok rahat göremedikleri, insanın günahını işlediği zaman başkalarının fark etmesinin kolay olmadığı bir vakit. Öyle değil mi yani? Gündüz vakti görülmen daha net ve açık ama gecelin ney? Daha ihtimali az diyor ki Allahü diyor adam kişi geceliğin bir günah işler fimmayus bir huvaat Allahu aleyhi ve sabah uyandığında Allahu Teala'nın isimlerinden bir isimden arkadaşlar sitdir Sünnette gelen isim sitdir setarı yok sitdir örten biliyor senin ne halt işlediğini ne ayıp yaptığını ne kusur işlediğini ne günah işlediğini değil mi bu sıfat Allahu Teala'ya has bir sıfat. Bazı tarikatçıların hatta bütün tarikatçıların hemen hemen iddia ettiği gibi şeyhlerinin kişi gece hanımıyla yatarken bile şeyhinin gördüğünü söylediğinin aksine bu sıfat Allah Teala'ya ait bir özel sıfattır. Nerede olsan ol, 7 kat yerin altında ol, karanlıkta ol. Allah Teala biliyor. Diyor ki Allah Resulü Vesselam. Yani Açığa vurmanın bir örneğini açıklıyor, bize gösteriyor. Gecenin bir güneşler kul. Allah onu örter. Sonra bu adam sabah olunca gelir. Yekul, Ya fulan amiltul bariha tekeze vekeze. Ve der ki, ey falanca bariha. Ne demek bariha? Dün. Şöyle şöyle yaptık. böyle. Yani şunu şunu yaptık. Amma da, değil mi bugün bunu... Duyuyorsunuz tramvayda, otobüste ben yani insanlara böyle biraz kulak ver. Yanında konuşanlara. Adamlar neler anlatıyor? diyorsun subhanallah. Allah akşam örtmüş, gizlemiş. Orada tramvayda, metroda konuyla alakası olmayan insanlar bile şahit oluyor. Melekler zaten şahit. Tamam. Diyor ki aleyhissalatü vesselam gider diyor falanca da arkadaşına der ki dün şöyle şöyle yaptık. Diyor ki aleyhissalatü vesselam ve kad bâte yesturuhu Allah-u Teala onu geceliğini örter. Ve yusbihu yakşifu setrallahi anu. O da gider sabahleyin. Allah'ın indirdiği perdeyi ne var Kaldırır. Bazıları da var. Yani eski günlerinde yapmış olduğu hataları ne, yap ne yapıyor anlatıyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Ört. Sen ört. Al ve gözyaşı dök. allah Teala'dan rahmet, af dile. Bunların hepsini ört, o da ne yapsın? Örtmüş. O sana örtmüş. Karşındaki adam bunu bilmiyor. Daha kalkıp niye gidip ona açıyorsun Allah'ın indirdiği perdeyi? Kaldırıyorsun. Diğer hadis yine Ebu Hurayra radıyallahu an bu babdaki hadislerin hepsi kimden arkadaşlar? Ebu Hurayra radıyallahu. Anh. 4 sene yakın Aleyhisselam yanında kalmış. Mescid-i Nebevi'de uyumuş, kalkmış Ashab-ı Suffe'den birisi. Açlıktan yere düşerdik diyor açtıktan ne yapardık diyor. Mescid-i Nebevi'de yere düşerdik. Diyor. Yurdunu bırakmış. Gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Yani biliyor dünyada mal, mülk, zenginlik bunlar hepsi zahir olacak, gidecek. Asıl baki olacak şey ne? Bu ameli. Ve kalmış bakın arkadaşlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam اِذَا زَنَةِ الْاَمَتُوا فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا had الْحَدِّ Siz zaten birisinin kölesi, cariyesi zina ederse onu diyor ne yapsın cezalandırsın had cezası uygulasın ona وَلَا يُفَرِّبْ عَلَيْهَا Ona bağırıp çağırmasın şu manada yani ona ilan ederek sağda solda yani bu kusurunu, bu zinasını ne yapmasın ilan etmesin ثُمَّ اِنْ زَنَةِ سَنْيَا فَالْيَجْ Ola <gülüyor> Bir daha zina dersine ona had cezasını uygulasın ve onu tevbih etmesin böyle bağırarak sağda solda teşhir etmesin. Sıra <gülüyor> en bir daha üçüncü zina ediyorsa fal yebiğ ha ne yapsın onu Satsın diyor Bıraksın artık. Ola bir hablinin çar olay ki diyor değersiz, ince tamam mı tüy kadar olan bir ip karşılığında olsa bile. Bıraksın kurtulsun. Ama ne yapmasın? Kusurunu açmasın. Anlatmasın. Kubab'ın son hadisi ki bu hadisi okuyup bitireceğiz. Dediğimiz gibi misafir kardeşlerimiz var, onlarla biraz hasbihar edelim. Diyor ki, yine Ebu Hurayra radiyallahu anh kâle, utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir raculin Nabi aleyhissalatu vesselama bir adam getirildi. Tutmuşlar kolundan Getiriyorlar adama, adamı. Kadşer'i be hamran. Yakasından, paçasından tutmuşlar. Niye? Kadşer'i be hamran. içki içiyordu. Kal ıdribu. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, dövün onu, vurun. Bu da yani hani diyorlar ya peygamber rahmet Peygamber. Evet, bu da onun bir rahmeti arkadaşlar, rahmet göstergesi. Çünkü onu o içtiği, o şeyden ne yapacak bu belki de? Alı koyacak. Ömer Bey'de hatta radyalaman bir adam getiriliyor. Onun sırtına sopayla vuruyor. İyi vuruyor yani. Sonra adam Irak'a geri dönüyor. Ömer radyalmandan sonra bir dönem hariciler ayaklayınca kaynayınca diyor, hadi çıkmıyor musun? Bizim bize katılmıyor musun? Diyor ki Ömer'in vurduğu sopanın acısını hala sırtımda ne yapıyorum? Hissediyorum diyor aleyze atlasam da diye ovrubu onu dövün. قال ابو هريره منا الضارب بيده بعضميز diyor eliyle vurdu. O daribun alay kimimiz ayakkabısıyla ve daribun seubuhü elbisesiyle de vuran var çıkarmış adam artık eline ne geldiyse. Felmen <gülüyor> ensarafa adam sopa yedikten sonra ceza uygulandıktan sonra tabii artık zillet içinde rezil olmuş bir kişi olarak arkasını dönünce Diyor ki bu Hureyre radıyallahu anh, قَالَ بَعْضُ الْقَوْمَ اَخْزَاكَ Yani Allah seni helak eylesin manasında. Böyle bir beddua tarzı bir şey. Yani Allah seni rezil rüsva eylesin. Yani Müslüman'a beddua okumak caiz değil arkadaşlar. Hatta ilim ehli diyor ki kafir muayyen. Adama lanet okumak caiz değil diyorlar. Bir takım ilim ehli. Çünkü diyor, lanet okumak, bela okumak onun Allah'ın merhametinden Uzak olması demek. Cennetin ona haram kılınması, kapılarının kapatılması demek. bilmiyorsun bu adam Müslüman olacak mı? iman edecek mi? Ama Müslümana ittifakla ne diyor? Aynı olarak lanet etmek caiz değildir. Ali Allah sana lanet eylesin diyemezsin. Çünkü sen içki içiyorsun. Sen zina ediyorsun. Kesinlikle caiz değil. Ve bazıları İslam'ın damarlarındaki o fokurdaması, kaynamasının Sebebi olarak görmüş karşısında adam aleyhissalatü vesselam'a getirilmiş. Vurun diyor. insanlar vuruyor. Diyorlar ki ah aksa Allah'a rezil-i rüsvâ allah, rezil, allah Böyle işlerinden böyle söylemek geliyor. Hemen aleyhissalatü vesselam diyor ki la تَقُولُوهُ هَاكَذَا la تَقُولُوهُ هَاكَذَا Ona böyle söylemeyin. Ona böyle demeyin. la تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانِ Bakın nasıl bir ifade koyun ve la tu'inu şeytan. Şeytanı ona yardımcı yapmayın, kılmayın. Yani böyle dersiniz zaten kalbiniz, kalbinde size karşı bir şey olur. Şeytan da ona gelir zaten. Şeytan adam kapmaya, adam çalmaya çalışıyor. Hazır. Ne yapmayın diye desem ona, yani şeytana bu konuda ne yapmayın? Yardımcı olmayın. Yardımcı olmayın. Evet bu hafta Riyazu Salih'in kitabından bu hadisleri okuyalım. Önümüzdeki hafta inşallah bab-u kadai havai-ecil Müslümanların ihtiyaçlarını giderme bahsi babını alalım. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente. Estağfiruk ve tobu